I was somewhere 2000 in daydream I was hiding, I couldn't face things I used to live my life in I felt out of sync, audio phasing Felt like I couldn't find my place yeah. Yeah. Sky was there Turn to rain, I turn again I wish we could heal I'll take you home, I'll make you whole You make me wish that this wasn't real Because you're Cause you're, you're my treasure I used to live my life in the wind And I would fly wherever it would swim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 Because you're, you're my treasure Because you're You're my treasure Bad habits and good times Always take a risk Lives. Don't smile, just might cry Go round the roundabout, like five times With two scratches, hard drive Local appetizers, decline Watch the heaven, decline Watch the heaven, sometimes gotta have it <laughs> Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımız Zanfa'dan Treasure'la açıldı. Haftanın yeni filmlerinden Beautiful Boy, Güzel Oğlum filminde kullanılan parçalardan biriydi. Bu hafta bir hayli yoğun bir vizyon var. İstanbul Film Festivali programının çoğu açıklandı. O var. Çeşitli haberlerimiz var ama onlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller at Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Melahat Behl ile de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet. evet beautiful Boy. Güzel Oğlum adıyla biz de vizyona giriyor. Evet, bu yılın aslında en başında ödül alanında da iddialı filmlerinden biri gibi çıkmıştı. Sonra pek... Oraya gidemedi. Toronto'da yaptı premierini. Ardından San Sebastian'da gösterildi. Festivallerde bir hayli güçlü çıktı. Ee, çok Oscar da, şansı olan filmlerden biri evet, olarak düşünülüyordu. öyle konuşuluyordu. Hatta erkek oyuncu da neredeyse garanti gibi bakılıyordu ama olmadı. olmadı. Altın Küreler, e, BAF'ta ve SAG adaylıklarıyla kaldı. Timoteh Şalame. Evet başrolde Şalame'ye Steve Carell, Mora, Tierney ve Amy Ryan eşlik ediyorlar yönetmeni Felix van Röningen, Belçikalı bir yönetmen. Son senelerde çok azını duyurdu bizim. Hem festivale geldi filmleri, hem gösterime girdi. Belkika, Broken Circle Breakdown gibi filmleri İstanbul Festivali'nde sevdiği yönetmenlerdendi. Bu ilk defa İngilizce ve Amerika'dan bir hikayeyi anlatıyor. Ve gerçek bir hikaye. Evet. Bir baba oğlun kendi zaten anılarından uyarlanmış David Benick şef ee, Uyuşturucu bağımlısı, e, genç bir delikanlı, Timothy Shaleme'nin canlandırdığı ee, ve onun e, babasıyla olan ilişkisi üzerinden ağırlıklı olarak gidiyor. Bir ee, Dolayısıyla dramatik e, tarafı oldukça ağır basan bir film. E, son derecede hani oyunculukları da beğeniliyor aslında. Hani film genel olarak e, beğenildi dediğim gibi. E, özellikle hani Timatis Yaleme'yi seven ve son dönemde takip edenler. Steve Carey'de ben zannediyorum komediden ziyade böyle rollerde daha çok beğeniyorum. E, oldukça e, oğlun, kendini oğluna adamış ama bir taraftan da hani... Ee, bu durumuyla başa çıkmakta da zorlanan hani bütün bunlara rağmen de o umudu bırakmadan e, çocuğunu kurtarmak için de çabalayan bir babanın hikayesi. Evet şöyle de bir adıyla ilgili bir trivia bulduk. Beautiful Boy tabii John Lennon'ın şarkısına referans. Ee, David Sheff yani buradaki baba karakteri e, yazar zaten hani hem hem onun anılarından ama zaten ondan önce de tanınmış bir gazeteci kendisi eee John Lennon öldürülmeden birkaç ay önce John Lennon'la bir e, röportaj yapmış. Eee tanıdık bayağı da Ve Yoko ses Ono ile evet, beraber, ile beraber oldukça ses getiren bir röportaj da olmuş. Bu o yüzden öyle bir ona selam Hı -hı. gibi görmek de mümkün ama tabii kitabın adı da zaten Beautiful Boy da e, daha uzun bir adı var gerçi kitabın. Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction. Yani Güzel Oğlum, bir babanın e, oğlunun bağımlılığındaki yolculuğu gibi bir e, ismi var kitabın. Evet, haftanın bir diğer e, yabancı filmi ise Captive State, İstila Altında adıyla bizde de gösterime giriyor. Rupert Wyatt yönetmiş. Başrollerinde John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors ile Colson Baker yer alıyorlar. Bu da dünya dışı bir güç tarafından dünyanın işgal edilmesi sonrasında artık 10 yıl boyunca bir düzen oturmuş. Dünyada neredeyse her şeyin her derdin çaresi bulunmuş. Açlık yok işsizlik yok suç yok. Ama orada hep bir ama olur. Ama orada bir ama var. Ama aslında istila altında e, düşman bir güç tarafından yönetiliyor. Uzaylılar tarafından yönetiliyor. E, ve de aslında muhalifler... E, direnişçiler. Direnişçiler. E, onlar da yakalanıyor. Ağır işkenceler ve zorlu çalışma koşulları altında. Bu dünya yüzeyinde devam eden sözde bir anlamda cennete alternatif olarak da e, e, sıkıntılar çekiyorlar. E, bu istila... ...dan kurtulmak için bu direnişin nasıl çalıştığı işlediği ve onun üzerinden e, anlatan bir distopik hikaye. Evet zaten o distopik hikayeler en başta Ütopya gibi görünür sonra bir bakarız değilmiş. Bir tane daha böyle gizemli saldırılar daha o istilanın başını düşünelim. İsveç'ten bir bilim kurgu geliyor bu hafta. Den Blomstertit Nükomer, The Unthinkable Kıyamet... Victor Daniel yönetmiş ki Crazy Pictures olarak da biliniyor. Ee, başrollerde Christopher Norton, Roth, Lisa Heney, Jesper Barkselius ve Pia Halvorsen yer alıyorlar. Ee, bu sefer İsveç'e bir saldırı, işte uzaklardan, dışarıdan tam da anlayamıyorlar. Tam bir kaos. Uzaylıların sadece Amerika'yı işgal etmiyor olması evet, bile. Evet. Ee, hatta fragmanın başında öyle bir şey var. Bizim başımıza böyle bir şey geleceğini <gülüyor> beklemiyorduk diyorlar. Çünkü uzaylılar Amerika'ya saldırır genelde. Ee, bir yandan da işte ne olduğunu çözmeye çalışıp hayatta kalmaya çalışıp bir yandan da çocukluk aşkı anlaya e, ulaşmaya çabalayan e, genç Alex'in hikayesi. Bu İsveç'teki Good Buggy ödüllerinde de en iyi yeni isim ödülünü aldı. Evet e, bu hafta bir de korku filmi var yabancı filmlerden. The Possession of Hannah Grace Kadavra adını e, taşıyor yerli ismi. Dietrich van Rogen, Rogen yönetmiş. Shane Mitchell, Grey Damon, Kirby Johnson ve Nick Thun gibi bilinmedik isimlerle <gülüyor> e, baş bölümünde yer alıyor. Evet çok Şaşırtıcı değil korku filmlerinde genelde ee, bu yönetmen de bu arada Hollandalı onun da, evet, onun da ilk e, Amerika'da çektiği filmi daha önceki Hollanda'da çektiği filmiyle çok dikkatleri üzerine toplamış. Amerika'ya taşınmış bütün ailesini alıp Ama bir türlü de tam proje oturtamamış Bu filmi de aslında 2016'da çekmiş Sonra stüdyoda yönetim değişince Bir takım fikir ayrılıkları Vesaire derken bir takım değişiklikler Yapılması talep edilmiş Ve gösterime girmesi bir iki seneyi Bulmuş Evet bu da Yaşım'ın dediği gibi haftamızın Korku filmi Morg'da geçen bir hikaye Megan adlı Eski bir polis e, bir e, morgda çalışmaya başlıyor. Bir nedenden polisliği bırakmak durumunda kalmış. E, ve bir gece bir ceset getiriyorlar. Bir şeytan çıkarma sonucu. Ters giden bir şey. Düz giden şeytan çıkarma aynen nasıl oldu emin değilim. Ama bu ters giden bir tanesi. E, genç bir kadın ölmüş. Ve gece boyunca onunla baş başa kalan Meghan cesetten bir aile şüphelenmeye başlıyor. Evet. Ters şeyler olmaya başlıyor. O zaman şimdi bir müzik arası daha verelim ve haftanın e, iddialı yapımı Beautiful Boy, Güzel Oğlum e, bir parça daha dinleyelim. Meslebetak'tan geliyor. Protection I'm Massive Attack'tan dinledik, Protection bu haftanın yeni filmlerinden Beautiful Boy, Güzel Oğlum'da da kullanılan parçalardan biriydi. Evet haftanın yerli yapımlarına geçelim şimdi de. Bu haftanın büyük bütçeli filmi Türk İşi Dondurma, Can Ulkay yönetmiş ki kendisini aile ve Müslüm'ün yönetmeni olarak biliyoruz. Başrollerde Erkan Kolçak, Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe yer alıyorlar. Bu da Birinci Dünya Savaşı esnasında Avustralya'da geçen bir hikaye. Ee, i̇ki Türk tesadüfen o dönemde Avustralya'da yaşıyormuş. Ve e, Birinci Dünya Savaşı'nda o Çanakkale e, cephesinde özellikle Anzak askerlerinin e, Britanya ordusuna katılmasıyla beraber e, kendilerini garip bir durumda buluyorlar aslında. Orada hani Avustralya'da kendilerine ev edinmişler, bir hayat kurmuşlar, çoluk çocuk derken... Ee, ama şimdi yaşadıkları ülke kendi memleketlerine savaşa gidiyor gibi Ve tabi orada müthiş bir e, şey Vatan millet sevgisi ve milliyetçilik e, şeyiyle Biz de gidelim bari vatanımızı savunalım diyorlar da Avustralyalılar da biz de niye bize verelim <gülüyor> Niye yollayalım sizi niye oraya yollayalım ki bizi sizin. öldürün diyorlar ee, Tabi hani o savaşın getirdiği iki tarafta olmanın e, verdiği e, Bu sefer onların Avustralya'da Sıkıntıları da mizahi bir dille anlatıyor bir taraftan da. Ee, bazı yerleri bana çok şey geldi. E, hani çok set set hani tarihi bir film olması, dönem filmi olması vesairesi itibariyle bilemiyorum gişede nasıl bir iş yapacak. Evet haftanın bir diğer yeni filmi festivallerde de gösterilmekte olan bu geçtiğimiz aylarda Güven. Sefa Öztürk'ün ilk uzun metraj filmi bu. Başrollerde Gözde Çağcı, Bülent Çolak, Ahmet Kaynak ve Serkan Keskin yer alıyorlar. Meryem ve Ali Zonguldak'ta sıradan bir çift bir de oğulları var. Ama sıradan olmayan tarafları o oğlan aslında Meryem'in daha önceki sevgilisinden. Ama Ali aileyi kabullenmiş vaziyette. Ama tabii bunun getirdiği bir takım içten içe şeyler olduğunu film boyunca görüyoruz. Meryem'in... Eski sevgili Ferit bir gün çıkıp gelince işler karışıyor. Aslında orada biraz e, Selvi Boylum al yazmalım vari bir basın bülteni var filmin. Hani hangisi sevgi, sevgi neydi, emekti derken Ferit öldürülüyor. Oradan sev, e, Selvi Boylum'dan bayağı film noir'a doğru geçiyoruz. E, bir Zonguldak noir'ı olarak güven bir ilk film için bence bir hayli e, ilgi çekecek. Gelecek haftada... E, bu hafta konu kalamadık, e, filmin yönetmeni konuğumuz olacak diye ümit ediyoruz. Evet, e, bir yerli yapım daha var. Yani iki yerli yapım daha var daha doğrusu farklı türlerde. E, biri e, korku gerilim türünde. Cinli. Mari, cinlim. <gülüyor> Kemal Özdemir yönetmiş, başrollerinde Onur Bilgin, Hilal Anay, e, Mustafa Mutlu ve Uçkun Tunç yer alıyorlar e, Üç arkadaş... E, ...reddedemeyecekleri bir iş teklifi alıyorlar... ...bunlar mimar, mühendis, tekniker falan... Ee, şey yani, iyi, uz ...şehirden uzakta bir köyde bir restorasyon işi... ...ancak keşif için gittikleri bu dağ köyünde... ...ki eski evde bir takım doğaüstü olaylar yaşanmaktadır... Evet, ...bir Pandora'nın kutusu var... ...bir nevi açılmaması gereken sandıklar var... Ee, ...sonra da cinler var... <gülüyor> Bir de sokağın çocukları var bu hafta. Ahmet Faik Akıncı yönetmiş. Oynuyor da. Belmama Mamati ve Metin Keçeci de var. Zaten biraz belgeselle e, iç içe. E, sokak hayvanları ve barınaklardaki hayvanlar üzerine e, biraz amatör görünümlü. E, Bayağı ama, amatör bir iş. Evet, yani. Biraz bu hayvanlara da dikkat çekmeye çalışan bir yapım. Bir de küçük dinleyicilerimiz için bir film var. Bu hafta Wonder Park, Mucizeler Park adıyla gösterime giriyor. Ee, Dylan Brown yönetmiş. Ee, Dylan Brown adını hiçbir yerde bulamıyorsunuz ama filmin evet. fragmanında yok, kendisinde yok. IMDB'de bile yok çünkü kovulmuş bir takım e, cinsel taciz nedenleriyle. Bu kadar bir ismin yok edildiğini ben ilk defa görüyorum. Bayağı araştırmamız gerekti yönetmenin kim olduğunu, niye böyle bir şey olduğunu bulmak için. Acaba bir on sene sonra insanlar da Weinstein neymiş falan diye böyle başlıyor. O kimmiş? <gülüyor> <gülüyor> Mucizeler Parkı. Türkçesini seslendirenleri bilemiyoruz henüz. Anons etmediler ama e, İngilizce orijinalindeki kadro bayağı iyiyim. Sofia Mali, Brianna Dansky, Jennifer Garner, John Oliver, Marla Kunis, Kenan Thompson gibi isimler var. E, bu Wonder Park, Mucizeler Parkı. E, küçük bir kızın Hayalleriyle tetiklenen bir park ama küçük kız bunu tesadüfen buluyor, hani bir orman içine kayboluyor ve birden Hatta aslında büyüdüğünde o parkı da reddediyor Hani onun bir alakası olsun da istemiyor ama sonra bir şekilde e, bu hayalini kurduğu parkın kendisinin içinde kendisini bulunca orayı kurtarmak e, görevinde üstlenmesi gerekiyor biraz böyle hayallerini kaybetmeme hep büyüdükçe de hayallerine sahip çıkma gibi temalar var. O çocuksu var şeyini, yaratıcı tarafını belki korumaya yönelik mesajlar içeren bir film. Wonder Park Mucizeler Parkı bu hafta itibariyle vizyonda. Şimdi oradan bir müzik dinleyelim hemen. Grace Vanderwall seslendirecek Hideaway Medley. Let's wrap a blanket round a single flying into outer space. We could be famous, speak a different language, make our great escape. I'll chase stars inside your eyes and follow you into the great unknown. pretend Praise Fenderfall'dan dinledik. Hideaway Medley bu haftanın yeni filmlerinden Wonder Park animasyondan geldi. Evet bir yandan 9 film birden gösterime giriyor. Bir yandan Film mor devam ediyor. Bir yandan e, başka gösterimler de var ve tabi İstanbul Film Festivali'ne de geçeceğiz biraz sonra. Film mor programından geçen hafta bir miktar bahsetmiştik zaten e, başladı gösterimler. Ama yoğun bir şekilde devam ediyor ve bu hafta sonu tabii çeşitli paneller de var. Ee, Fransız kültürde gerçekleştirilecek e, etkinlikler e, bugün mesela sinemada cinsiyet temsilleri ve performansları üzerinde bir panel. Ee, bir saat sonra başlıyor saat beşte. Ee, yetişmek mümkün olabilir. Ee, yarın da gösterimler var. Pazar da var Fransız kültürde. Ee, şeyde de İstanbul Modern'de de ve Caddebostan'da da Varda filmlerinin daha devam edeceğini de hatırlatalım. Yani Film Mor'un kendisi bitse de Film Mor'un e, işbirliğiyle yapılan e, toplu Anies Varda gösterimleri daha festivalden sonra da sürüyor. Ee, İstanbul Modern'de mesela yarın Anies Varda'ya göre Jane Birkin 2'de gösterilecek, 4'te Kung Fu Master var. Pazar gününde 2 ve 4'te gösterimler ardından da... Perşembe ve bir sonraki Cumartesi Pazar'da sürüyor ee, Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki e, Annes Farda gösterimleri ise e, Cumartesi, Çarşamba, Perşembe günleri Olarak 30 Mart Cumartesi'ye Kadar sürüyor Yarın saat 18'de Paralel Yaşamlar La ilk e, Erken dönem filmlerinden ilk filmi e, 5'ten 7'ye Cleo'da Saat 8.30'da yarın Caddebostan Kültür Merkezi'nde Gösterilecek Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler Yarın sona eriyor Bugün ve yarın e, Film ve e, Söyleşi e, Gerçekleştirilecek Bugün yedi buçukta Bu ne güzel demokrasi filmi Ve üzerine de kadınların seçimi Seçim Yerel seçim Kadınların buradaki rolü Üzerine bir panel var e, Onu özellikle tavsiye ederiz Ona yetişmek daha kolay olabilir saat yedi buçukta Evet yarın saat e, 17'de e, Fame Trap ün kapanı filmi gösterilecek onun arkasından da bir söyleyişi gerçekleşecek müzik piyasasında erkeklik ve iktidar başlıklı saat 19.30'da ise Güven Trust filmi gösterilecek. Ki o da yönetmenin katılımıyla güven gösterime de giriyor zaten bu hafta ama yönetmeniyle izlemek için yarın akşam yedi buçuk Barış Manço Kültür Merkezi iyi bir fırsat olacaktır. Bu arada Ün Kapanı'nın ismine de ayrıca bir şapka çıkarmak istiyorum buradan. Müzik piyasası Ün Kapanı Ün Kapanı derken. Evet güzel bir kelime oyun olmuş o. Ee, Kundura sinemanın bu hafta sonu programına bakacak olursak yine böyle klasiklerden ilerliyorlar yarın saat 14'te e, Wings of Desire Berlin üzerindeki gökyüzü e, Wim Wenders'in unutulmaz e, yapıtı e, bu hafta izleyeceğiz şeyi de Bruno Gans'ın da taz, yani anısı bu kadar taze yeni kaybettik e, yarın akşam 19.30'da ise Menders'in bir diğer e, sevilen filmi Alice'in de seriyiz Alice Kentler'de gösterilecek. Bu her iki filmi de büyük perdede izlemek gerçekten çok ayrı güzel, ayrı etkileyici oluyor. Pazar günü saat 14'de ise Paris bize aittir, Paris to us, Jacques Rivet'in filmi gösterilecek. E, ve pazar e, 19.30'da ise Yine bir diğer Wim Wenders klasiğin Paris, Texas'ı izleyebilirsiniz. O da Robbie Miller anısına diyebiliriz. Görüntü yönetmeni yakın zamanda hayatını kaybetti ve o da büyük ekranda hakikaten o renklerle müthiş e, bir çok film. etkileyici. O zaman şimdi Paris, Texas'ın bir etkileyici yanı da Ray Cooter'ın yaptığı müzikler diyerek ana temayı dinleyelim. Ray Coder'ın bestesini dinledik. Paris, Texas filminin ana temasıydı. Kundura sinemada önümüz bu pazar akşamı Paris, Texas'ı izleyebilirsiniz akşam 7.30'da. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Haftanın yeni filmlerini tanıttık. Değişik alternatif programlar, festival programlarından bahsettik. Sıra geldi. Esas... Ee, Senenin o iple çektiğimiz dönemi ee, İstanbul Film Festival'in başlamasına çok az kaldı ve programının büyük bir kısmı geçtiğimiz hafta içerisinde açıklandı. Evet hafta içinde daha doğrusu bir önceki haftanın sonuna doğru zaten Mayınlı bölge açıklanmıştı ona da değiniriz ama e, yarışmalar jüriler bu hafta ana program e, bir basın. ...toplantısıyla açıklandı. 5-16 Nisan tarihleri arasında... ...olacağını zaten söylemiştik. E, 175 uzun metraj... ...ve 11 kısa film... ...gösterilecek. Bunların arasında tabii ki... ...ayrıca e, konuklar... ...atölyeler, özel etkinlikler... ...paneller, söyleşiler de... ...olacak. E, açılış filmi... ...Edmond, Alexis Michalek'in... E, ...son filmi... Fransa'dan geliyor ve açılışta yine verilecek olan e, ödüller var. Yaşam Boyu Başarı Ödülü Şerif Gören'e verilecek bu sene. Sinema Onur Ödülleri Oyuncu ve Yapımcı Göksel Arso ile Oyuncu Selda Alkora. Sinema Emek Ödülü ise Sinematek'ten bildiğimiz Jacques Chalam'a verilecek. Evet, Köprü'de Buluşmalar da bu sene e, her zaman olduğu gibi film geliştirme... Work in Progress ve komşular atölyeleriyle devam edecek ee, ve Köprü'de buluşmalar atölye düllerinin sahipleri de 12 Nisan akşamı yapılacak bir törenle anons edilecek. Köprü'de buluşmalar tabii daha çok sektörü ilgilendiren bir şey olsa da çok güzel paneller düzenliyorlar. Ee, film Festival'in web sitesinde ayrıca olan programına ulaşmak da mümkün. Hakikaten e, festivalin esas o panel kısmının yükünü birkaç senedir köprüde buluşmalar e, çekiyor ki bu senede geçen seneden beri konuştuğumuz bir konu devam edecek. E, sinemada kadınlar, sektördeki kadınlar, e, kadın olarak çalışmak bu hı hı. yüzdelerin artırılması özellikle İsveç'ten bir e, konuk geliyor yanılmıyorsam. Danimarka'dan geliyor. Hani Avrupa'da yapılan şeyler, Amerika'dan bir takım e, son dönem yeni... E, inisiyatifler bütün bunlar e, konuşulacak sanırım 11 Nisan ama yaklaştığında tabii ki tarihleri duyuruyor olacağız ve esas heyecan verici taraf yarışmalar yarışma filmleri de açıklandı bu arada uluslararası yarışma bölümünde 10 ülkeden 12 film yer alıyor Altın Lale'nin sahibi olacak filmin yönetmenine 10 bin avroluk bir ödül takdim edilecek e, 50 bin TL'lik ee, bir ödül Türk, bu filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenecek firmaya e, verilecek ve 5000 e, avroluk bir ödül ise jüri özel ödülünü kazanacak filmin yönetmenine takdim edilecek. Bu sene jüride zaten jüri başkanı geçen hafta duyurulmuştu. Lynn Ramsey olacak. Ee, diğer üyeler, üyelerse Kanada'dan yönetmen Philippe Lesage ee, en son Sibel ile izlediğimiz Damla Sönmez, İrlanda'dan e, oyuncu Moe Dunford ve Berlin Festivali Avrupa Film Marketi direktörü Matthias Wouter Knoll. Evet ve e, uluslararası yarışmada yer alacak filmler şöyle. İsveç-Danimarka ortak yapımı Ali Abbasinin sınır filmi, Türkiye'den Tarık Aktaş'ın Nebula filmi, Sudan-Fransa çat ortak yapımı... ...TALKING ABOUT TREES... E, ...Ağaçlardan bahsetmek... ...Suhaib Gasmel Barini filmi Berlin'de de... ...çok konuşulmuştu... E, ...İngiltere'den Mark Jenkins'in... ...Yem, Bait filmi... ...Amerika'dan Kent Jones'un Dayan filmi... ...Güney Kore'den bir film var... ...Bora Kim'in yönettiği Sinek Kuşu... E, ...çok e, yapımlı bir film var... bence. ama ...Arjantin <gülüyor> film ağırlıklı olarak... ...Kırmızı, Rojo... E, ...Fransa'dan Guillaume... Niklon'un yönettiğim dünyanın sınırında Les Confonds du Monde. İngiltere'den Peter Strickland ki beni en heyecanlandıran isim belki de o bu listede. In Fabric Lanetli Kumaş filmim. İran'dan yazar talebinin Canım. Delband. Türkiye-İtalya ortak yapımı Ruken Tekeş'in Ether ve Rusya filmi Ivan Tverdowski'nin Gözü Kara filmi yarışmada yer alacak filmler. Burada aslında şeyi de belki söylemek lazım. Border'da ilginç bir yapım. Oscarlarda da makyaj dalında adaydı. Ve o da pek çok başka festivalde gösterildi aslında. Geçtiğimiz aylarda epey bir ses getirdi. E, Tabi bu sene şimdi... ...Türkiye yarışmasına geldiğimizde... ...daha da ön plana çıkacak bir... ...kadın yönetmen azlığı olduğunu da... E, ...özellikle görüyoruz... ...Ruken Tekeş'e... ...ayrıca buradan tebrik edelim... E, ...sinemada insan hakları yarışması var... ...bir de... E, ...uluslararası yarışma olarak... ...bu sadece İstanbul Film Festivali'nde... E, ...Örimaj'ın sunduğu bir... E, ...ödül... ...beş avroluk'ta avroluk da... Bir, e, ...bedeli var... E, Jüri'de e, yönetmen Romanyalı Florin Şerban, oyuncu, yönetmen, tiyatro yazarı Nihal Koldaş ve yönetmen ve video sanatçısı Adrian Figueroa yer alıyorlar. E, bu İnsan Hakları yarışmasında da Panama ve Kolombiya'dan Enrique Castro Rios'un Aralık'ta filmi. Fransa'dan Damien Dünya'yı değiştirmek istiyor. Sevgi diyor Dürşüde'nin yönettiği. E, Polonya ve çok uluslu. Raoul De La Fuente ve Damian Nenov'un Hayattan Bir Gün Daha. Ee, Amerika'dan James Longley'nin Melekler Işıktan Yaratılmıştır. Angels Are Made Of Light. İsviçre'den Barbara Miller'ın Dişil Haz, Female Pleasure. Ee, İtalya'dan Roberto Minervini'nin Dünya Yanarken Ne Yapacaksın? Brezilya'dan Van Wagner Moura'nın Mariella Avusturya'dan Südape Mortezai'nin Joy filmi. Yine Avusturya'dan Lüksemburg ortak yapımı Markus Leitner'in Angelo filmi ve Türkiye'den Ali Vatansever'in Saf adlı filmi insan hakları yarışmasında yer alıyorlar. Ulusal yarışmada ise bu sene 9 film Altın Hilal için yarışacak. Ee, Ulusal yarışma jürisinde bu yıl e, jüri başkanı yönetmen Ümit Ünal. Ee, onun yanı sıra görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, oyuncular Derya Lobora, Ali Can Yücesoy ile yazar ve senarist Gaye Boraloğlu yer alıyorlar. Ee, en iyi film 150 bin TL ödül olacak. En iyi kadın ve en iyi erkek oyuncular 10'ar 1000 TL ile ödüllendirilecek. Onat Kutlar Anası'na verilecek. Jüri Özel Ödülü'nün filminin e, yapımcısına ise 50.000 TL verilecek. Ee, ayrıca... En iyi yönetmen ödülüne layık görülen isme de 50 bin lira verilecek. Evet bir de ödülleri olmayan, ödülü işte onun gururu olan kurgu, müzik, görüntü yönetmeni, senaryo gibi dallarda var. Ee, ulusal yarışmada da e, demin dediğimiz gibi hiç kadın yönetmen yok maalesef bu sene. Çok... Bu arada iddialı bir seçki ee, ilginç filmler var aralarında Ama hiç kadın yönetmen yok Tarık Aktaş'ın Nebulası burada da yarışıyor Emin Alper'in e, Berlin'de Yarışan Kız Kardeşleri Barış Atay'ın Adeni Ömür Atay'ın Kardeşleri Bu sene böyle bir kardeşler e, Teması var bir de iki tane Atay soyadı var Hepsi karışacak gibi geliyor bana Osman Nail Doğan'ın Güvercin Hırsızları Geçen sene güvercin vardı Serhat Karaaslan'ın Görülmüştür filmi, Hüseyin Karabey'in "İçerdekileri", Ali Vatansever'in Safı burada da yarışacak ve Emre Eksan'ın ikinci filmi Yuva. Yarışma dışı olarak da Elif Akarsu, Polat ve Çiğdem Bozalı'nın Kader Postası, Ali Kemal Çınar'ın geçen hafta gösterime giren Aradası, Süleyman Arda Eminçi'nin Suç Unsuru adlı filmi ve geçtiğimiz aylarda gösterime giren Ramin Matin'in son çıkış filmleri de gösterilecek. Ayrıca ulusal Belge belgesel yarışması da e, bu sene devam ediyor. Burada da en iyi filme 10.000 e, TL değerinde en iyi belgesel ödülü verilecek. Bu sene ulusal belgesel yarışma jürisinde yönetmen ve yapımcı Melek Ulagay Taylan, yönetmen Dayan Nakke ve yönetmen Didem Pekün yer alıyorlar. E, burada yer alan e, filmlerde o e, birazcık, daha çok kadın yönetmen var. Belgeselde evet, kadın varlığı. Var. Evet, e, güzel altın çizmek istediğimiz bir konu. Enzar Altay'ın Meleklerin Koruyucusu. E, yarışmada yer alan filmlerden biri. Bir diğeri Rena Lüsin Bitmez'in Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? Köken Ergun'un Şehitler filmi. Zeynep Güzel'den "Yaz-Kış" Demeden. Cem Hakverdi'nin Köpek filmi. Osman Nuri İyem'in Bulutları. Dilek Kaya'dan Kazım. Gürcan Keltek'ten Gulyabani, Aylin Kuryer ve Fırat Yücel'den Baştan Başa, Orhan Tekioğlundan Var Git Zamanı ve Ruken Tekeş'in Efer filmi burada da yarışıyor. Evet yarışma dışı olarak da Kıvılcım Akay'ın Amina filmi gösterilecek. Bu sene yani belgesel zaten sevdiğim bir bölüm ama bu sene bu seçki daha da heyecanlandırdı çok. beni. Yani kurmacadan çok buraya meyledebilirim gibi geliyor. Ee, Gürcan Kelte Gülyebani ise özellikle aylardır festivallerde gösterilip duruyor Her yerden de oldukça iyi ee, eleştiriler yorumlar Ben duyuyoruz. Ayvalık'ta izleme şansına ee, kavuşmuştum evet. Benim yani diğerlerini de göreceğim <gülüyor> İtiraf edeyim ona özellikle heyecanlanıyorum ee, Yarışma olarak kısa film yarışması var Bir de en iyi ilk film ödülü de var ee, en iyi ilk film ödülü Seyfi Teoman adına veriliyor ee, Yine bu sene Evet bu e, 2012'den beri e, Bütün bu diğer kategorilerde yarışan filmlerin arasında e, ilk filmi olanlar alınıyor O yüzden de Tarık Aktaş, Nebula'yla, Ömür Atay kardeşlerle, Osman El Doğan Güvercin Hırsızlarıyla Serhat Karahan'ın görülmüştürle Elif Akarsu Polat ve Cihiden Bozalı kadar postasıyla Süleyman Arda Eminç'e de suç unsuru ile ilk e, filmlerini yapmış oldukları için bu ödülle yarışma hakkını kazanıyorlar. Ee, burada en iyi e, Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülünü kazanan yönetmeni 30 bin TL bir ödül veriliyor. Başından itibaren bu ödülün de e, sponsorum Cemilmaz Fikir Sanat. Ee, yapım şirketi buradan tekrar e, aslında ne kadar önemli bir şey yaptıklarını da altını çizmek istiyorum. Böyle bir ödülün e, uzun soluklu bir şekilde sponsorluğunu üstlenmek. Gelişmiş ülkelerde çok gördüğümüz bir şey ama Türkiye'de hani devamlılık açısından da e, çok e, önem arz ediyor. E, sevgili arkadaşımız Seyfi Teoman'ın anısını canlı tutmak adına da tekrar teşekkür ederiz buradan. Evet e, başka bölümlere Geçmeden önce aslında galalardan bir parça çalalım. Sonra da e, biraz daha diğer bölümlerden bahsedip zaten programımızın sonuna yaklaşıyoruz. E, Oscarlardan önce de heyecana bekliyorduk ama yetişemedi. E, if if Bill Street Could Talk e, filmi... Sokağın Dili olsa. Evet, Ben e, festivalde geliyor ancak karşımıza. Müziklerini arada bir çalıyorduk, e, Nicholas Briteldi müzikleri yapan. Şimdi filmden bir parça dinliyoruz, A Rose in Spanish Harlem. Nicholas Britell bestesi A Rose in Spanish Harlem'ı dinledik. Barry Jenkins'in son filmi If Bill Street Could Talk'un orijinal müzikleri Britell imzalı. Ve sonunda İstanbul Film Festivali'nde buluşacağız. Oscarlarda da adı çok geçmiş olan bu filmle. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'deyiz. Ve İstanbul Film Festivali'nin programını konuşmaya devam ediyoruz. Evet galalarda gösterilecek sokağın dili olsa galalarda başka beklenen, heyecanla beklenen filmler de var. Claire ilk bilim kurgusu High Life bunlardan biri mesela. Ee, ayrıca benim merak ettiklerimden Neil Jordan'ın filmi Isabel Hüpper ve Chloe Grace Moritz'ın başrollerini oynadıkları Greta. Evet onun teaserları da zaten şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Güzel bir iletişimde yürütüyorlar. Ee, Karin Kusama'nın e, yönettiği Nicole Kidman'ın başrolde yer aldığı Polisiem Destroyer. Yine benim merak ettiğim filmlerden evet, biri. Nicole Kidman'ın çok farklı bir performansı olduğu söyleniyor. Ve e, Şirli yönetmen Sebastian Leon'un e, e... kendi Glorious'ını yeniden çekti. Gloria evet. Bell adıyla. Bu remake, kendi remake'ini yapmak da ilginç oluyor değil mi? Oluyor. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben kitapta bir bölüm yazmıştım <gülüyor> bunlar. Bunu görünce hemen aa bunu da eklerdim dedim. Ee, bakalım nasıl. Yani burada da Julianne Moore bu sefer başrolde ve e, çok da e, iyi anladığım kadarıyla ne zaman değil ki. Ama bir yandan da yani orijinalde de o kadar iyiydi ki <gülüyor> sırf İngilizce olması için <gülüyor> hakikaten lazım mı diye. Maalesef soruyoruz. Fransuz Ozon'un e, Berlin Film Festivali'nde jüri büyük ödülünü kazanan e, filmi Yüzleşme'de e, festival kapsamında e, seyircilerle buluşacak. Evet bu arada e, hatırlatalım Kubrick özel bölümü var. Bütün filmlerini büyük e, perdede görmek mümkün. E, Zürich Sigorten desteğiyle renova edilen e, Türk klasiklerinde 10 kadın. Gösterilecek şerif Gören'in bilmem ki şerif görene zaten ödül de veriliyor. Bir de Mayınlı bölge açıklanmıştı. Orada da e, çeşitli festivallerden ödül toplayan biraz daha farklı, biraz daha zorlayıcı filmler yer alıyor. Mesela e, Deniz Şeytanı, Manta Rey e, Tayland'dan, e, Putipon Arun Venk zorlanacağımız isim daha çıktı ee, yönetmeni. Ee, bir de mesela Mardel Plata'da bu sene pek çok ödül toplayan Arjantin'de ee, Mahvol Mahluk Mahvol Muere Monstro Muere adlı filmde gösterilecek. Sitges'te mansiyon almış olan okul çıkışı. Ee, bunların hepsi e, biraz daha spesifik bir seyirci istiyor. Bazıları biraz korku bilim kurgu alanına da ...tayıyor daha fantastik taraflara ama bir yandan da festivalin en heyecan verici bölümünden de biri. Evet, e, her zaman olduğu gibi festivalin gündüz seansları indirimli olacak. E, ve de festivalin e, bence çok şahane e, hamileri var. ve Onların desteğiyle bu yılda öğrenciler için hafta içi gündüz seansları sadece 2 lira olacak. Evet ama kısıtlı sayıda biletler o yüzden yakında e, satışa çıktığında almak gerekiyor e, Programlar bugünden itibaren e, mevcut e, 19 Mart'ta zaten lale üyelerine satış başlıyor e, 23'ünden itibaren de normal biletlerin satışı başlayacak O yüzden e, hızlı davranmak gerekiyor sanırım Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik Teknik Masa'da Barış'a ve bu haftaki destekçimiz Melahat Behlil'e çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.